Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulullah. Bir kardeşimiz soruyor. Namazda birinci oturuşta ayağa kalkarken tekbir getirip elleri kaldırmak ve sonra tekrar kıyamda namaza devam etmek. Yani böyle bir şey sünnette yeri var mı? Peygamberimizin namaz hakkındaki şu hadisi var. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle namaz kılın buyurmaktadır. Peygamberimizin namazı hakkında sahih hadislerden birçok delil bulunmaktadır. Biz bu hususta YouTube'da Musab Köylüoğlu ismimle aratırsanız Rahmet TV kanalımızda bunu detaylı bir şekilde açıkladık. Namazın her detayını görüntülü ve sesli olarak açıkladık. Şimdi inşallah Oradan bir paylaşımda bulunacağım o listeden. Oradaki açıklamaları, videoları seyrederseniz inşallah daha detaylı bilgi sahibi olursunuz. Ancak yeri gelmişken söyleyeyim, birinci tahiyattan ayağa kalkarken tekbir getirmek ve elleri kaldırmak hakkında sahih delil bulunmaktadır. Bu da namazdaki sünnetlerden bir tanesidir. Peygamberimiz bunu yapmıştır.